Değerli Burç dinleyicileri bir Kur'an Vadisi programından daha hepinize hayırlı haftalar efendim. Daha önce de misafir ettiğimiz Nurullah Dağ hocamızla birlikteyiz. Kendileri Kur'an-ı Kerim'in fonetik ve etnomüzikolojik yapısıyla ilgili doktora çalışması yapıyor. Nurullah hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Her programda olduğu gibi hocam önce sözlerin en güzeli ilahi kelamla başlayalım mı? İnşallah. Ankebut suresi 41 ila 47. ayetleri okuyacak Nurullah Dağ hocamız. Buyurun hocam. Elhûzû billâhi Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبون تخذت بيته، وإن أهنا البيوت لبيت العذاب. لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا أَيَّتَى لِلْمُؤْمِنِينَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ İnne fi zalika one والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا İlla الذين ظلمون عن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون Sadaqa Allahu l'azim Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla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 bütün işlediklerinizi bilir. Zulmedenleri hariç ehli kitapla en güzel olan şeklin dışında bir tarzla mücadele etmeyin ve onlara şöyle deyin. Biz hem bize indirilen kitaba hem size indirilen kitaba iman ettik. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da bir ve aynı ilahtır.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 Evet efendim Nurullah Dağ hocamız Ankebut suresinin 41 ila 47. ayetlerini okudular. Nurullah hocam bugün Kur'an vadisinde Ahmet Naina ve Neml suresi üzerine konuşacağız. Ama öncesinde sizin akademik çalışma yaptığınız, doktora çalışması yaptığınız Kur'an'ın fonetik ve etnomüzikolojik yapısıyla ilgili bir konuşma yapalım istiyorum. Nedir hocam Kur'an'ın fonetik ve etnomüzikolojik yapısı? Evet, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun bu güzel programınız için. Doktora çalışması yapmış olduğumuz saha, Kur'an'ın kıraati ile özellikle de tilaveti ile alakalı. Kur'an'ın kıraati ve tilaveti birbirinden aslında ayrılıyor. Her ne kadar kırat ifadesi tilavetle eşdeğer gibi görülse de, kırat ilmi deyince Kur'an-ı Kerim'in farklı okunma çeşitleri olan kırat ilmi kastedilmiş oluyor. Evet. Örneğin peygamber efendimizden işte günümüze yansıyan kıraat-ı seba dediğimiz, kıraat-ı dediğimiz usulleri ve yöntemleri belli olan bir takım kıraat farklılıkları vardır. Ve bunlar da bir ismin üzerinden günümüze kadar yansımıştır. Mesela İmam Nafi evet. deyince Nafi kıraatı kastedilir. İmam Asım deyince işte bizim Türkiye'de e, meşhur olan kıraatı kastedilir. E, İbni Kesir kıraati vardır. Evet. Ebu Amr kıraati vardır. İbn Amr kıraati vardır. Böyle değişik isimler üzerinden günümüze kadar kıraat ilminin değişik yöntemleri, usulleri ulaşmıştır. Ee, ancak tilavet deyince ekseriyette Kur'an-ı Kerim'in okunuş formatı evet. akla gelir. İlk etapta e, bu akla gelir. Böyle de gelmesi lazım. Zaten tilavet deyince öncelikle o Kur'an-ı Kerim'in ibarelerinin okunuş formatı akla gelmelidir. Evet. Bizim haliyle e, doktora çalışması yapmaya çalıştığımız, doktora yapmaya çalıştığımız sahada kıraatin özellikle tilavet boyutuyla alakalı acaba Kur'an-ı Kerim'in ne tür etkileri var insanlık üzerinde? Mesela bir insan Kur'an-ı Kerim'i okuyunca neden etkileniyor? Bunun üzerine olan bir çalışma, benim doktora çalışmam buna kıraat ilminde ve tilavet sanatında fonetik kavramasında kullanılıyor evet. biz bunu daha bir dünya çapında düşünebilmek maksadıyla da kıymetli bir dostumun tavsiyesiyle etnomüzikolojik kavram ifadesini de bu çalışmamıza ekledik. Evet. Onun üzerinde de çalışıyoruz. Etnomüzikolojik yapı yani Kur'an-ı Kerim'in uluslararası çapta, dünya çapında bir takım insanlar, bir takım halklar üzerinde. Halk diyelim buna. Evet. Çünkü dünyada değişik halk grupları var. İşte Türkiye'de olduğu gibi, Mısır'da olduğu gibi, Arabistan'da olduğu gibi, bunların üzerindeki etkileri nelerdir? İşte bu etnomüzikolojik yapı içerisine giriyor. Bu konu bağlamında değerlendiriliyor. Yani dünyanın çeşitli milletleri Kur'an'ın hangi yönünden nasıl etkileniyor gibi. Evet, nasıl etkileniyor? Evet. Onu ele alan bir çalışma. Ben şimdi tabii doktora çalışmamı burada açmak istemiyorum. Çünkü çok da etik olmaz bu. İnşallah... Doktoranın ya, reklamı gibi olur diyen hocam. Evet, biraz tabii <gülüyor> evet. projede burada ifade edilmeye çalışılmış olur ki. Bu çok da belki yakışık almaz. Böyle bir şey. Yani evet. Kur'an'ın fonetiği. Mesela geçmiş programlarda bu fonetikliklerden aslında bahsettik. Evet. Mesela Mustafa İsmail'in hatırlarsanız... o kısmını ifade ettiğimi bilmiyorum. Fi gayabetil cub diye bir noktası vardır. Evet. Orada Hazreti Yusuf'un kuyuya düşme anı. Buyurun bu bir fonetikliktir yani. Sonra Kuyuya düşme e, sesiyle cüp sesinin aynı. Cüp diye oturması diyelim hocam. Evet. Tabirindeyiz. E, öte yandan işte kur tarafından yenilme noktasında hani bir e, cae fiiline yüklediği bir evet. melodi vardı. Evet, evet. Bunlar hep böyle fonetik kavramlar içerisinde değerlendirilebilir. Evet. E, Tabi Kur'an'ın kendi içerisinde bir ilmi olarak fonetiklik de var aslında ama oraya girmeyelim. E, bu tilavet bakımından olan fonetiklikti. Hı hı. Dolayısıyla o doktora çalışmamızın serencemesi böyle. Evet. İnşallah ortaya çıktığında dualarınızda e, inşallah güzel bir şey ortaya çıkar. İnşallah çıktığında hocam. da istifadeye e, ümit ederiz ki. İnşallah hocam. Fayda şey olur. İstifit oluruz millet i̇nşallah. olarak. Dinleyicilerimiz de istifade ederler. E, zaten öyle tahmin ediyorum. Sizin makalelerinizde bir taraftan kitaplaşma çalışması var. Doktora çalışmanız bittikten sonra daha da bir güzel kitaplaştırma çalışması da olacaktır. İnşallah. Çünkü sahasında belki de Türkiye'mizde ilk defa böyle bir çalışma yapılıyor. Bu manada bu kadar kuşatıcı değil mi hocam? İlmi, ayakları yere basan, ispatı olan, delilleri olan bir çalışma olacak inşallah. İfadeleriniz dua yerine geçsin. İnşallah hocam. Güzel, i̇nşallah. güzel olacak inşallah. Daha önceki bölümlerden gelen insanların güzel münafazalarını da aldık sizinle paylaşmak istiyorum gerçekten dinleyicilerimizden önceki bölümlerde sizinle yaptığımız bölümlerde çok hoşnut dolanlar, yararlı olduğunu düşünen dinleyicilerimizin olduğunu biliyorum ifade edenler var paylaşanlar var üzerimde kalmasın hocam sizinle de paylaşalım Allah dedim Allah razı olsun bu güzelliğe siz vesile oluyorsunuz hocam inşallah tabi bu çalışmaların daha bir şumulusu geniş kapsamlısı daha böyle bu işin ilmi yönünü ele alarak çalışan Hocalarımız var, Bunlar illaki bir şeyler yapıyorlar. İnşallah e, ileriye matuf ortaya güzel e, çalışmalar koyacaklardır. İnşallah. İnşallah istifadeli oluyordur. Tabii bu Kur'an tilavetini özellikle e, talim tecvit denilen mesela bizim coğrafyamızda bizim ülkemizde çok ileri seviyede düşünülen bir mevzudur bu evet. talim ve tecvid. Sadece mesele yani ondan böyle ibaretmiş gibi belki algılanıyor toplum tarafından buna belki toplumun da yani hakkı var hakkı demeyelim de çünkü Türkiye o kadar zor dönemlerden geçmiştir ki Kur'an-ı Kerim bakımından yani bilmiyorum söylemekte bir beyis var mı yani yasaklı hale geldiği dönemler olmuştur. Ben bunu zaten tabii, tabii. yazılarda ifade ettim. Herhalde bir beyiş yok bunu hocam. Ifade hatta etmekte. bizim Kur'an'ın gölgesinde diye diğer bir programımız daha var. O yasaklı dönemi iliklerine kadar yaşayan çok değerli hoca efendiler var. Onların mülazalarını ve yaşadıklarını bizzat hocam aktardık bu mikrofonlardan. Evet. Hiç mahsır yok hocam. Tamam, rahat olun. Tamam. Çünkü Kur'an'a ihanet varsa eğer, Kur'an'ın üzerinden değerlerimize bir ihanet varsa o ihanetler dile getirilmelik ki Gelecek nesiller ibret alsın ve bu yüce kitabımıza daha da bir içtenlikle sahip çıksın diye özellikle ifade edilmesi gerekiyor hocam. Tabii ben böyle konuşunca ümit ediyorum ki bizim Türkiye'de malum geçen bölümlerde de konuştuk. Tilavet bakımından çok farklı bir jenerasyon vardır. Çok farklı usullerle okunan bir tilavet tarzı vardır. Ben böyle hep Mısır üslubunu ön plana çıkartırken ümit ederim ki hoca arkadaşlardan bu anlamda bir tepki görmeyiz. Biz hepsini gerçekten çok seviyoruz Ben çok kıymetli arkadaşlarım var Türk usulüyle İstanbul tarzı Dediğimiz üslupta Kur'an okuyan Çok kıymetli çok sevdiğim arkadaşlarım Dostlarım var Sesleri mükemmel derecede evet. Ama ben açık ve net ifade edeyim ki Keşke o güzelim seslerle Bir Mustafa İsmail arz edilmiş olsaydı Keşke Bir Ahmet keşke. Nayna bir Minşavi okunsaydı Ben bunu çok arzu ederdim evet hocam. Bunun şeyini yaşıyoruz Yani e, duygu anlamında bir çöküklü var üzerimizde. Evet. Bu da belki benim hem yazılarıma yansıyor, hem konuşmalarıma belki yansıyordur. Ben kendilerinden özür diliyorum. Eğer öyle bir şey oluşuyorsa Kur'an işte Mekke'de indi, Mısır'da şey Kahire'de okundu, İstanbul'da yazıldı ifadesini zaten herkes kabul ediyor. Evet. Bu, bu konuda sıkıntı yok. Ben işte şunu söyleyecektim. Konu buraya geldi. Türkiye'de belli bir dönem Kur'an-ı Kerim yasaklı hale gelmiş. Kur'an-ı Kerim yasaklandıktan sonra işte bir Osmanlıca denilen bir dilimizin Latinceye çevrilmesi durumu söz konusu. Bunun vermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'i mana bakımından da e, izale hale getirdi. Orada bile e, bir şey buldular getirdi. Parantezi açalım isterseniz. Osmanlıca dediniz ya. Hı. Aslında Osmanlıca diye bir dil yok. Türkçenin Osmanlı dönemi var. Yani Osmanlı Türkçesi demek lazım aslında. Evet, Osmanlı. Öyle bir tashih yapıyorlar hı hı. uzmanlar ve çok taklılar. Çünkü Osmanlıca deyince Fransızca, Almanca, İngilizce gibi bir yabancı dil algısı oluşuyor evet, insanlarda. Tamam. Yanlış, son derece yanlış hocam o evet. tahsiyeyi de yapalım inşallah. Evet, Osmanlı Türkçesi diyelim. Evet Osmanlı Türkçesi. Evet. İşte bununla beraber Kur'an-ı Kerim o harflerinin ve Kur'an'ın adeta literatürden kalkması gibi bir durum söz konusu olduğu için bu tilavete de ister istemez yansımış. Evet. Sonra Kur'an-ı Kerim'in zaten manası ortaya konulamadı mı? siz okuduğunuz bir şeyin manasını anlamadıktan sonra onun e, musikisiyle zaten ilgilenemezsiniz. Evet. Önce bir anlayacaksınız işte okunmuş olduğunuz ayet-i kerimede ilginizi ne çekiyor? Mesela geçenlerde işte bahsettik o ayet-i kerimelerde <gülüyor> Hz. Yusuf'un işte kurt tarafından yenilme meselesi. Bunu Okuduğunuz değer manayı anlıyorsanız buradaki bir takım kelimelere, bir takım fiillere siz e, onun mahiyetine uygun bir melodi yükleme gayretini de gösterirsiniz. İşte bunu Arap dünyasında Kur'an-ı Kerim'in manasını anlayan insanlar Evet. Oturmuş böyle adeta masa başında bir takım kelimelere vurgular yüklemek suretiyle böyle bir tilavet sanatı geliştirmişler. Evet, bir güzellik bir estetik kazandırmışlar adeta. Evet. Hocam bir ara verelim inşallah asıl konumuza da aradan sonra devam edelim. Çünkü aradan sonra sevgili dinleyiciler Ahmet Nain'a ve onun Neml Suresi'ne getirdiği yorum mu inşallah? Hasseden konuşacağız ama kısa bir aradan sonra. Kur'an Mahasi her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyonuz burç çefen Kur'an Mahasi her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyonuz burç çefenleririz Evet değerli Burç Efendi dinleyicileri Kur'an vadisi devam ediyor. Kıymetli hocamız Nurullah Dağ Beyefendi ile birlikteyiz. Hocamızla Kur'an fonetiği ve etnomüzikolojik yapısı üzerine söyleşimize başladık. Bir önceki arada e, konuşmuştuk. Şimdi Ahmet Naina ve Neml suresi diyeceğiz. Ama ondan da önce hocam merak ettim az önce konuşurken aradan önce. E, harf değişiminden sonra böyle bir İstanbul tavrı gibi bir tavır gelişti dediniz. Peki harf değişimine uğramadan? 1928 öncesinde. Yani Osmanlı dönemindeki kıraatler Mısır tavrında mıydı? Şimdi onu... <gülüyor> diye bir soru sorsam. Evet, açıklayabilmek için bir tarih kitaplarını karıştırmak gerekir de evet. Tarih kitaplarını karıştırdığımızda da zannediyorum böyle bir bilgiyle karşılaşmak çok güç olabilir. Evet. Çünkü eğer toplumda bu konu toplumun gündeminde değilse tarihinize bu pek yansımaz. Ama ben şunu ifade edebilirim ki Osmanlı döneminde... 1800'lü yıllarda falan tarih tam aklımda değil bir takım kıraat alimlerinin Arap dünyasından özellikle de Mısır, Mısır'dan getirilip de Bursa'da İstanbul gibi yerlerde kıraat okutmaları için adeta özel tedrisat verildiği bilinen bir gerçektir. Evet. Bu tarih ben de bir yerde, yerde okumuştum bunu. Evet bunu ifade edebiliriz yani evet. kolay bir şekilde. Evet. Ancak tilavet sanatı bakımından acaba Cumhuriyet'ten önce bu coğrafyalarda böyle bir tilavet sergileniyor muydu? Bunun cevabını verebilmek için bilmiyorum. Çok böyle güçlü tarihçilere müracaat etmek lazım. Bu evet. işte e, ilgilenen e, kişilere müracaat etmekte fayda var. E, ama Mısır dünyası bugün olduğu gibi e, 1850'den sonra da kilavet sanatıyla çok ciddi iştigal ettiği biliniyor. Çünkü e, Muhammed Rıfatların mesela e, doğumları 1900'lü yıllardan öncedir. Evet. Mesela Seyit Sıddık Minşavi yanlış hatırlamıyorsam 1898 doğumludur. Evet, 1898 yılı Seyit Sıddık Minşavi'nin doğumudur. Illaki bu okuyuculardan önce de bunların örnek aldığı muhakkak okuyucular mevcuttur, bir tilavet sistemi mevcuttur. Şimdi onu biz tabi tarih kitaplarında göremediğimiz için. Ben açıkçası bir şey söylemek istemiyorum. Fakat e, Türkiye'deki bu İstanbul tarzına şöyle bir yorumum var. Ne derece katılırsınız bilemem. Cumhuriyetten sonra insanların işte Kur'an'ın manasına maalesef ki uzak düşmeleri... Evet. ...ve müzik bakımından da bir takım böyle Batı sanatının Türkiye'ye hakim olması... ...ve sizin müziğinizi adeta Batı tarzındaki müzikle belki e, aynı noktaya çekebilecek çalışmaların olması... Kur'an-ı Kerim'e de yansımıştır diye ben düşünüyorum. Hmm. Sonra Türk sanat müziği vardır Türkiye'de zaten. Evet. Ee, özellikle İstanbul tarzı Kur'an-ı Kerim okuyucularda tabi ben bunu da ikiye ayırıyorum Metin Bey. İstanbul tarzı okuyucuları ben ikiye ayırıyorum. Evet. Biri birisi bir grup adeta Türk sanat müziğinin bütün böyle iniş ve çıkışlarını Kur'an-ı Kerim'e yansıtan gruptur ki Evet. burayı ben biraz eleştiriyorum. Sakat bir okuma evet. diyeyim. Biraz eleştiriyorum burayı. Makama ee, çünkü kurban ediliyorsa evet. adeta Kur'an. Kesinlikle kurban ediliyor. Evet. Bir grupta vardır ki işte bu çok kıymetli arkadaşlarımızın içinde bulunduğu çok güzel tilavet ediyorlar. Sesler mükemmel. Sesleri kullanmak mükemmel. Burada da asla Kur'an Kur o müziğe kurban edilmiyor. Çok güzel terennüm ediliyor. Fakat kendini özgü bir müziğiyle. Evet. Ee, yine o Türk sanat müziğinden tabii onun vermiş olduğu vurgu sistemleriyle geliştirilmiş bir sistemle okunuyor. Şunu da ifade etmek lazım Abdurrahman Gürses gibi İsmail Biçer gibi Hoca Efendiler'de minşavi namelerini bile yakalayabilirsiniz Metin Bey. Var değil mi hocam? Gerçekten var. Çünkü onlar, da beslenme kaynağı onlar. Evet. Netice itibariyle. Abdusamed'in Abdurrahman Gürses Hoca Efendi ile bir dostluklarının olduğunu duydum ben. Böyle bir arada dostluklar da gelişmiş. Hatta bugünlerde günümüz Türkiye'deki hafızlarının da çok ciddi ilişkileri söz konusudur Mısır dünyasıyla. Evet. Bunlar ayrı bir mevzu ama tabii o Türk sanat sistemi bu şekilde gelişmiş. Ben biraz bununla alakalı böyle düşünüyorum. Evet. Ee, ne derece katılırsınız, diğer okuyucu arkadaşlar ne derece katılır bilemeyeceğim. Ee, evet, hocam. Durum bu. Ahmet Naina diyelim hocam sizin en çok üzerinde çalıştığınız ve... Belki de okuyuşuna en çok hayran olduğunuz kare değil mi hocam? Evet. İdolüm diyebilir misiniz İdolüm. hocam? İdolüm. Teknik <gülüyor> ifadeyle. Diyebiliriz çünkü <gülüyor> evet. ben gerçekten çok küçük yaşlarda Ahmet Nayna ile tanışma fırsatını buldum. Yani o ses kayıtlarıyla büyüdüm yaklaşık 20 yıldır. Mesela bugün üzerinde konuşacağımız Nemin Suresini tam 20 yıl önce dinlemeye başladım. <gülüyor> Ve uzun süredir de dinlemiyorum bakalım ortaya o koyabilecek bir Bu da tartışılır. Yerleşmiştir hocam Allah'ın ee, izniyle. Tabii şu var, Ahmet Nayna'nın üslubu ne ise bunu siz uzun süre takip ettiğiniz zaman ortaya koyabilme potansiyelini allah Teala o bereketiyle veriyor. Evet. Fakat Ahmet Nayna'nın Nemil Suresi açık ve net kariler dünyasında, tilavet dünyasında sanat bakımından zirveyi oluşturur diyebilirim. Bu sebeple zaten konu içerisinde belki ifade edeceğim, tavsiye edeceğim dinleyicilere. Ahmet Nayna'nın Nemil Suresi muhakkak 1.53 kayıtlarından oluşuyor. 1.53 ayetlerini okumuş. Kesinlikle saniye saniye, kelime kelime, hatta nefes nefes diyelim. Kimi yer 20 nef saniye, kimi yer 30 saniye, kimi yer 45 saniye vesaire neyse adeta bu şekliyle de yeniden ezberlenmeli. Mesela hafızlık çok küçük yaşlarda yapılır. Ama tilavet sanatı ondan sonra başlar. Evet. Adeta Kur'an yeniden ezberlenmelidir bana göre. Hmm. Bu tilavet sanatına göre yeniden ezberlenmelidir. Evet. Mesela hemen bir örnek verip sonra konumuza geçeyim. Ahmet Naina hemen. وَلَقَدْ اَتَيْنَا ve وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَلَقَدْ اَتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ diye teründüm eder şimdi siz burayı ezberlemişsinizdir hafız, hafız olurken ama bir de bu boyutuyla Ahmet Nayna'nın sanatıyla ezberlemelisiniz hı hı. tilavet sanatı böyle gelişiyor evet. yoksa ben işte hafızlık yaptım işte Kur'an-ı Kerim'i güzel okuyacağım kesinlikle söz konusu değil Türkiye'de maalesef işte bu hafızlık sistemiyle alakalı çok ciddi sorunlar var Hafızlık yapılırken daha baştan zaten bir kere Arap dünyasındaki o talim ve tecvid hususlarında bile farklılıklar söz konusudur. Siz bu farklılıklarla hafızlık yaparsınız. Arap Ü demez siz Ü diyerek hafızlık yaparsınız. Arap mesela ince harflere A demez siz A diyerek, Ma diyerek, La diyerek hafızlık yaparsınız. Şimdi bunu açıkçası ilerleyen dönemlerde düzeltmek de çok zor oluyor. Evet, evet meseleyi tabii baştan değil bu, mi hocam? meseleyi Doğru. bu yönüyle değerlendirdiğimizde konuşacak çok mevzu çıkar ama biz dönelim Ahmet Nayna'ya <gülüyor> evet. ve Nemil suresine şimdi Ahmet Nayna dedim ki Nemil suresi adeta tilavet sisteminde zirvediniz. sanatında zirvedir. Hangi yönüyle zirvedir? vurgu yönüyle zirvedir makamları icra ediş yönüyle zirvedir. Yani öyle bir hicaz öyle bir segah işler ki Halen daha bugün dinleyince hayret ediyorum. Uygulamakta zorlanıyorum ve hayret ediyorum. Bu nasıl bir segahtır, nasıl bir hicazdır yani. Bütün inceliklerini dikkat alarak evet. stüdyoda okunmuş bir kayıttır. Adeta işte burası iyi olmadı, burayı yeniden bir daha döneyim dercesine sanki o kayıt baştan sona böyle yenilenerek saatler verilmiş ve okunmuştur. Böylesine enfes bir kayıttır. Şiddetle tavsiye ediyorum özellikle Kur'an okuyucusu adaylarına muhakkak baştan sona dağsın girişinden tutun da son ayet en ve evet o 53. ayete kadar adeta bu e, sanat bakımından hazmedilmesi lazım yeniden ezberlenmesi lazım evet. evet Ahmet Naina'ya gelince Metin Bey tıp doktoru kendisi buna doktor Ahmet Naina diyerek adeta bir fonetiklik de ortaya koyuyoruz bu <gülüyor> da işin apayı bir boyutudur <gülüyor> Mısır dünyasının hafızlarının isimleri bile fonetiktir. Bakın fonetik kavram burada da devreye giriyor. Mesela Ahmet Na'ina Na'ina değildir yani. Hmm. Orijinali ayın adır. Na'ina veya Nu'ina nu diye öyle de söylüyoruz. ifade ediliyor. Hatta Ahmet Ahmet Nu'ina. Evet iki tane ismi var. Yani soy isimler özellikle Mısır dünyasında çok, çok fonetiktir. Fonetik. Mesela Munaim, Tuhi. Tuhi Mustafa İsmail. İsma'il ayın var. Mustafa İsmail'in mesela ismi çok daha fonetiktir. Sonra Minşavi. Min Sıddık Minşavi. Aslında Minşavi tabii bu işin Türkçesidir de Arapça okuluş şey bu arada. Minşavi. Mesela Abdülfettah Şa'şai. Şa'şai. Bu ayınlar mı fonetikleştiriyor hocam? Muhakkak. Hmm. Evet. Ben Şa'şai şey grubundan var. İbrahim Şa'şai'yi çok seviyorum. Kaç, kaç tane hocam Şahşai'dir? Bir tanesi Abdülfettah Bir tanesi Ebu Aineyn Bir tanesi de İbrahim Şahşai Ama araştırmalarıma göre bunların Herhalde bir akrabalıkları falan Ebul Ayneynin bir akrabalığı yok da İbrahim Şahşai Yani hılaf olmasın Erzurumlar böyle derler ya hılaf olmasın Herhalde Abdülfettah Şahşai'nin oğlu olsa gerek evet. Unuttum aslında Benim kayıtlarımda notlarımda var Evet. Fakat İbrahim Şahşayı ben gerçekten çok seviyorum. Neden? Tilavet sanatıma başlarken Ahmet Nayna ismiyle beraber bir de İbrahim Şahşayı geçmiştir hayatımdan. Evet. Onun bir Taha suresi, stüdyoda okunmuş bir Taha suresi vardı. İşte Ahmet Nayna'nın Nemil suresi, İşte İbrahim Şahşayı'nın Taha suresi, Mustafa İsmail'in de Nemil suresi. Ve kad Davud ve Süleyman o ayetten başlıyor. Şimdi benim tilavet sanatımda sanatıma adeta bu isimler damga vurdu. Tabi bunların öncesinde bir Abdus Samet var. Abdus Samet'in o kısa sureler meşhur. O kaydı <gülüyor> elime geçti benim. Tabi öyle bir okuyuş ki yani şaşırıyorsunuz ve ben sabahlara kadar dinlediğimi bilirim o kaseti. İşte Tekvir Suresi, Besmele çekip de 7-8 ayeti beraberce okumak çok enteresan geldi bana. Özellikle Fatiha Suresindeki o ilginç Besmele ve ardından ilginç bir okuyuş. Evet. Errahmanir rahimi malik yevmi dinir rahim. Tekrar böyle bir dönüşü, evet, dönüşü vardır. Var, evet. Enteresan. Şimdi bunlar tabii benim tilavet sanatıma başladığım kişiler. Tabii Ahmet Nayna'da ben karar kıldım. Nemin suresini dinledikten sonra. Orası evet. da uzun bir mevzu ama İbrahim Şaşai ilginç bir okuyuş olması itibariyle dikkatimi çekti. Özellikle onun sadakallahu Azimlerini yer yer kullanırım ben. Geçen programda da ifade etmiştim. Allah Azim. Şöyle bir zirveye çıkıyor sonra evet. iniyor değil mi? Böyle ilginç bir sadakallahül Asim'i var bunu ben yer yer kullanıyorum Çok fonetiktir çok hoşuma gider evet. Ahmet Nayina dedik Tıp doktorudur Kur'an'ı güzel okuma bakımından Son asra damga vurmuş Özellikle de Kur'an'ın Genç okuyucularını Etkisi altına alan bir okuyucudur Kur'an'ın genç okuyucularını etkisi, etkisi altına alan bir okuyucudur. Evet. İfade böyle. Ee, yaşlıları eğip bükmek zor çünkü değil mi hocam. Onları da etkiler de fakat Ahmet Nayina birçok bakımdan benim tespit ettiğim kadarıyla e, birçok bakımdan gençleri etkiliyor. Evet. Kendisi genç gibidir. Böyle gençler gibidir. Genç bir okuyuş. Çok vardır. sosyaldir. Genç bir okuyuş. Stili vardır. Stil olarak da bir gerçekten genç bir nüve vardır okuyuşunda. Evet. Bir rahatlık söz konusu olduğu için okuyuşunda evet. mesela Mustafa İsmail gibi sert vurgular yoktur. Evet. Geçen programlarda sunduk hani tane de başka bir yerden vereyim. <Gülüyor> gibi böyle. Çok sert vurgular vardır. Bu Ahmet Naina'ya taşındığında daha bir yumuşak hal alır. Mesela Naziat Suresi'nden aklıma geldi. Bu örnek verdiğim yerler Mustafa İsmail'den tilavet dünyasına adeta hatıra kalmış noktalar. Herkes aynen okuyor. E'entum eşed Bakarsınız Mustafa İsmail'in sanatıyla gidenler, evet. Tuhi mesela, Hamdi Zamil, işte Ahmet Nayna en bariz örnek, hep Mustafa İsmail'in bu namelerini sunarlar. Eentum <gülüyor> eşed Ahmet Nayna böyle yumuşak geçer. Evet, evet Ahmet Nayna tilavet sanatında gerçekten bugün dünyada otorite olmuş bir şahsiyet. Dünyanın her tarafından bir takım programlara teklifler alan bir isimdir. Yani kendisi tıp doktoru, Kahire'de muayenehanesi var, çocuk doktorluğuyla uğraşıyor ancak... Belli bir saate kadar o saatten sonra kendisini Kur'an meclislerinde bulur. Neredeyse 3 yaşında öyle kaynaklarda öyle de ifade ediliyor ki 3 yaşında kendisini Kur'an'ı meclislerde bulmuş bir isimdir. Şimdi Mısır'dan itibaren evet, sürekli o meclislerde. O, o meclislerde Maşallah. böyle hatta şöyle ifade ediliyor. O mecliste uyur kalırmış da o yaşlarda ya bu çocuk kimin alın götürün falan derlermiş. Böyle <gülüyor> ilginç hadiseler yaşanırmış. Evet. Şimdi Mısır dünyasında bu çok normal karşılanmalı tabi. Çünkü insanlar kalkmış kalkalı böyle Kur'an-ı Kerim'in onamesiyle büyüyorlar ve siz Kur'an-ı Meclisleri sıkça görebiliyorsunuz yoldan geçerken bir iş yerine giderken bakıyorsunuz bir arabada giderken Taksilerde. insanlar Kur'an-ı Kerim okuyorlar evet. Kur'an-ı Kerim dinliyorlar ve adamın canı sıkıldığı zaman bakıyorsun elini kulağına attı bir Kur'an okuyor falan. Yani insanlar bu anlamda çok rahatlar. Hayatlarının evet. merkezinde Kur'an var yani hocam. Evet, yani hayatları bu şekilde evet. olduğundan dolayı bunu normal karşılamak mümkün. Evet. İşte çok küçük yaşlarda Mısır dünyası böyle tilavet sanatıyla karşılaşıyor. Ahmet Naina da bunlardan bir tanesi. Evet. Ama bunun bir özelliği vardır. Ben birkaç talebi arkadaşta gördüm bu hususiyeti. Ahmet Naina Kur'an-ı Kerim'i çok güzel okuyor. Aynı zamanda tıp doktoru diye gidip de tıp fakülte sokuyan arkadaş bilirim. Ha, sırf onu, sırf Ahmet Nayna'ya böyle benzemek <gülüyor> için. Allah Allah. ilginçtir. Ne, ne kadar güzel. Evet hani Efendimiz diyor ya kişi sevdiğiyle beraberdir diye. Evet. Adeta sanki bu hadis-i şerifle eş değer bir duygu haleti oluşmuş o insanda evet. ki. Yani onun gibi olmak istiyor. Hem doktor, bize hem yansımayan, kari. bize yansımayan evet ne kadar da belki hadiseler vardır. Biz böyle birer tane hadi örnek vermiş olduk. Ahmet Nayna'nın bir özelliğini daha ...ifade edip sonra sureye geçelim. Olur hocam. Tabii o geçişimiz inşallah bir sonraki bölüme kalacak hocam. Süremiz doldu çünkü. O özelliğini de söyleyin hocam. Peki. Hı hı. Ahmet Nayin'a taklit etme yeteneği çok ileri seviyede olan bir kâridir Çok kâri dinlediği için mi acaba hocam? Çok kâri çocukken dinleyemez ki ama. Hı hı. Yani evet. bu çocukken gelişmiş bu kabiliyet. Evet. Mesela deniliyor ki suyun sesini verebilecek kabiliyet. Efendim işte... Gördüğü her şeyi böyle taklit ediyor. Tabiatın seslerini. Diyorsunuz. Tabiatın seslerini neyse işte aklıma gelmedi evet. Canlılar, koçlar ee, vesaire. Bunları böyle su şırıltısı gibi, işte kuş sesi gibi falan bunları böyle taklit edebilme yeteneği olan bir insan. Allah. Allah. Ee, evet. Ama bu bir e, baktığınızda Kur'an tilavet sanatında veya müzisyenlikte adam müzikle uğraşıyor falan. Bu yeteneğin de olması da gerekiyor zaten. Bu çocuk yaşta kendisini Hı -hı. aslında gösteriyor. Evet. Ama bu Ahmet Nayna'da belki biraz daha çok ileri seviyede ortaya evet. çıkmış. Allah Teala'nın bir lütfudur bu. Evet. Özellikle Kur'an sanatıyla uğraşan bu gördüğümüz karilerde ilahi bir mevhibedir bu. Ben öyle görüyorum. Allah Teala onlara lütfetmiş. Evet. Evet. Böyle bir parakalması. Evet hocam. Evet hocam isterseniz gene sözlerin en güzeliyle başladık. Sözlerin en güzeliyle de bölüme nihayet verelim bu bölümümüze. Mü'minun suresinin ilk on bir ayetini okuyacaksınız. Buyurun hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وَالَّذِينَ هُمْ لِزَكَاةٍ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لفروجهم حافظون إلا على אי ما نهم فإنهم غير ملومين والذين هم للزكاة afi dun ala fa in Faman ibtaga waraa'a zalika fa ulaika humul والذين هم على صلواتهم يحافظون. والذين هم لامانتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون Ve onların أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردون un fiha halidun sultan kavlul azim mü'minun 11. ayetlerin meali şöyle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 Zayi etmekten korurlar. İşte onlardır varis olanlar. Onlardır ebedi kalacakları Firdevs cennetine varis olanlar. Nurullah Dağ hocamız...